Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nurhan Yüce. Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu... ...melen projesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Şöyle dendi bu açıklamada. Melen projesi ile İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacağız. Ancak altından su akıttığımız toprakların üstünden de bal akıtalım dedik. Ve bu işe soyunduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya gerçekten muazzam bir proje çıkardık. İsale hattının geçtiği ve üstünde herhangi bir bitki örtüsü bulunmayan bu sahalara bal ormanı tesis etmek gayesiyle harekete geçtik. Proje sayesinde hem İstanbullu vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Hem de bal üretimiyle köylülerimize yeni bir gelir kapısı oluşturacağız. Proje sonunda 7 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturarak toprağın altından su üstünden de bal akıtacağız dedi. Evet şimdi bu e, güzel laflarla dolu açıklamanın neresinden tutsak <gülüyor> e, ciddi düşündük evet. çünkü çok absürt bir açıklama. Birkaç noktada onları bugün bir miktar konuşalım istedik ama bu güzel lafların arkasında şöyle bir gerçeklik yatıyor. Daha doğrusu projeyi bir kez daha özetleyelim. Melen İsale Hattı'nın Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde kalan 95 kilometrelik güzergahında bölge arıcılığını desteklemek, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 3 bal ormanı, yapmak istiyorlar. Hı hı. Her bir bal ormanı için birer kilometrekarelik alanda e, arazi hazırlığına başlandı. Hatta tamamlandı. E, söz konusu sağlara fidan dikimine başlandı. Bal ormanları için yalancı akasya, defne, ıhlamur, biberiye, kekik, adaçayı ve lavanta türlerinden e, dikimde bulunacakları da söyleniyor. Şimdi hı hı. E, öncelikli olarak bizim de çok hani, aşina olduğumuz bir kavram değildi bal ormanı. Hı -hı. Ben, ondan bir bahsedelim Evet şahsen kendi adıma <gülüyor> çok sık duyduğum bir şey değildi Bir, bir miktar ondan evet. bahsedelim neymiş bu bal ormanı Nedir bu bal ormanı <gülüyor> evet Şimdi bal ormanları arıcılık faaliyetlerini artırmak amacıyla yapılıyor Uygun bitki desenin yetiştirilmesiyle sonradan oluşturulmuş yerler Yani aslında tarımsal ormancılık faaliyet alanına giriyor bu Bu ağaçlık alanlar üretilmek istenen balın türüne göre bazen akasya, kestane ya da çam gibi çeşitli türdeki ağaçlardan oluşuyor Dünyada örneklerine rastlanan bal ormancılığı fikri Türkiye'de 2010 yılından itibaren hız kazanmış durumda. 2010 ile 13 arasında, yıllar arasında en çok ara kovanına sahip 5 ülke arasında Hindistan ve Çin'den sonra Türkiye 3. sırada yer alıyor ve 2. sırada olsun diye çabalar var. Türkiye'de bal üretimi bal ormanların yaygılaşmaya başladığı o 2010 yılından 13'e kadar yıllık 81 tondan 95 bin tona kadar çıkmış. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü uygulamaya koyduğu bal ormanları eylem planıyla da bugüne kadar e, 249 adet bal ormanı kurulmuş durumda Türkiye'de. Evet, şimdi bu e, yapmayı planladıkları e, bal ormanında ekeceği bitkilerden e, bir kısmını da özellikle incelemek istedik. Hı hı. E, örneğin yalancı akasya, bu ormanın içerisinde dahil edilen bitki türlerinden bir tanesi. Bu aslında e, işte arıcılık için bal verimliliği altıncı grupta olan balı aromatik olan oldukça aranan bir nektarı olduğu söylenen ve aynı zamanda yayılma alanı da geniş olan bir bitki bundan da ekideceklerini söylüyorlar evet. ama yalancı akasyaların aynı zamanda saldırgan bir kimliklerinin de olduğunu söylemek lazım aslında bu kimlik saldırgan kimlikten kastettiğimiz şey de istilacı ...bir tür olması, bu istilacı türlere de dönüp bakmak lazım aslında kimi özellikleri var. Örneğin yüksek büyüme hızına sahiptirler, ee, üreme kapasiteleri oldukça yüksektir, büyük bir dağılma, yayılma stırdeşlerine sahiptirler. Ee, tolerans sınırları oldukça geniş olup sahip oldukları genetik çeşitlik nedeniyle adaptasyon yetenekleri oldukça yüksektir. ...taşındıkları alanda kaynakları son derece etkin bir şekilde kullanabilmek kabiliyetlerine sahiptir. İstilacı türlüleri böyle tanımlanıyor. Hı hı. Ee, yani bu e, yabal, yalancı Akasya'ya, bu bölgeye ekmek aslında onun e, çok daha geniş bir bölgede yayılmasına olanak tanıyabilir. Evet. Ama bir başka özellik daha var herhalde değil mi? Bu e, evet. sadece bitkiler açısından değil. Tabii. Yani. Ee, bu, Arının kendisi, kendisi. bir oran yani Kendisi. Şimdi pek çok çeşit yaban arısı var ama şimdi böyle bir türü bu Avrupa'dan gelme bir tür adı da Apis Melifera'ymış. Ee, bu bildiğimiz bal arısı bu bazen istilacı bir tür olarak da değerlendirilebilir. Çünkü oradaki yaban arılarının popülasyonunu azaltabilir. Ee, bu da çok önemli bir şey olacaktır. Yani arı deyince bize bal yapıyor diye hani her Hı -hı. zaman olumlu olarak şey yapmamamız lazım. Bir de hani bu yerel türlerle ilgili şimdi biz sadece yalancı Akasya'ya baktık. Diğer türlere öyle çok fazla inceleyemedik. Hı. Yani aslında ormanın e, ekosisteminde normalde olmayan bir bitki türünün... ...veya bir canlının, bir hayvanın oraya eklenmiş olması zaten başlı başına... ...o ekosistemi e, şey yapacak hani dengeleri bozacak bir şey diye değerlendirmek gerekiyor. Evet. evet. Şimdi e, başta ifade etmeye çalıştık... E, ifade edilen bal ormanının yapılacağı yer diye ifade edilen Hı -hı. bölge, e, Bakanın açıklamasında da boş alan olarak tariflenmekte. Bitkisiz yok, bitkisiz Hiç bitki bir bitki bitki yok. <gülüyor> o yüzden bunları e, ekmek ya da işte arı türlerini taşımak olumluluk olarak ifade ediliyor ama işin evet. aslı böyle değil. E, bal yolu projesi 144 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 164 hektar büyüklüğünde bir alanda olacak. Hattın geçtiği yerler ormanlık alandı. Evet. E, çok Başında da kısmı, evet, yani aynen, Bakan yani. Bey de e, ifade e, ederken kullanıyor. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki alandan Hı -hı. bahsediyor. Yani Hı -hı. adı üstünde Orman Bölge tamam. Müdürlüğü'ne <gülüyor> ait bir bölgeden bahsediyorsunuz. Bu ormanlık alan Melen Projesi için tıraşlandı. Evet. Ee, ormanlar yok edildi. Oradaki bit bitki türleri yok edildi. ...yoksa başından itibaren üstünde hiçbir bitki olmayan bir alandan e, bahsedilmiyor. Evet. Evet. Aynen şimdi e, tabii böyle bir projenin şey yapılmış mı yapılmamış mı bunlarla ilgili en ufak bir şeyimiz yok. Sadece bir projeden bahsediliyor işte üç tane orman bal ormanı. Şimdi biz e, bunu okurken aklımıza tabii hemen Cerattepe Tepe geldi. Biliyorsunuz Cerattepe'de Tepe'de de dünyaca ünlü Kafkas balı üretiliyor... Türkiye'nin ilk biyosfer rezerv alanı burası ve 23 endemik 990 bitki türünün yayılış gösterdiği borçka camili maçel dediğimiz havzadan bahsediyoruz. Bu yıl sadece bir yıl, bir yıl içerisinde bu yıl 75 ton saf kafkas balı üretileceği tahmin ediliyor 2017 için. Burası normalde UNESCO tarafından 2005 yılında biyosfer rezerv ilanı edilmişti. Tarım Bakanlığı da zaten bölgeyi gen koruma alanı ilan etmiş. Dünyanın en önemli 25 karasal ekolojik bölgesi olarak tanımlanıyor ve 83 arıcı işletmesinde 4550 adet aktif arılı kovan var. Ve rekol beklentisi de 75 bin ton bal ama buna rağmen bu kadar önemli bir alan madencilik çalışmalarına kurban ediliyor biliyorsunuz. Hem diyorlar ki aracılıkta dünya ikincisi olacağız hem de madencilik çalışmalarına devam ediyorlar. Daha doğrusu var olanı doğalını e, ortadan kaldırıyor. Ondan Hı -hı. sonra da e, yapay olanı... Evet. Çok büyük bir mahveti. E, ve başka birçok alanda soruna yol açabilecek olan projeyi de... E, balandırarak e, anlatıyor ve hayata geçirmeye çalışılıyor. Evet. Şimdi bu e, Melen projesinin... E, ...bir kere e, Sakarya ormanlık alanına... ...yani Sakarya bölgesindeki ormanına etkisini e, biliyoruz. E, bu ishali Hı -hı. hatlarının e, ilerleyebilmesi için çok büyük... E, Alanlar evet. e, aslında tarif edildi. Ama sadece bu değil, o bölgede değil, e, genelinde İstanbul'un ormanlık alanına, e, ormanlık alanlarına da e, çok ciddi tehdidi söz konusu. E, bir miktar Melen projesinden bahsedelim ama onun öncesinde İstanbul'un toplam e, ormanlık alanını e, ifade etmekte fayda var. E, 240.353 hektarlık kısmı orman ve fundalıktan oluşuyor. Yani e, il yüz ölçümünün yüzde kırk beşine Ormanlık ve fundalık alan. Ama bunun bütünlüğü bozulmuş bir durumda. Muhtelif evet. projelerle. Aynen. Yani bunun içerisinde Kanal İstanbul'u da düşünebilirsiniz. Marmara, üçüncü o Havalimanı. Evet, evet. evet. Marmara Otoyolu'nda düşünebilirsiniz. Üçüncü ve Köprü üçüncü falan köprü hepsi. Çok Güzey sayıda Marmara. projeyle evet. zaten bütünlüğü bozulmuş durumda. Melen projesi de bunlardan bir tanesi. Bu bütünlüğü Hı -hı. bozan önemli projelerin başında geliyor. Bir miktar yine Ondan Melen olsun. projesinden bahsediyoruz alim nereden nereye uzanıyor? Evet. Şimdi Düzce ve Sakarya illerini birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktaya yaklaşık olarak 7 kilometre... uzaklıktaki Melen Barajı'ndan başlıyor bu. 2014 yılında kazıma vurulmuştu. Ondan sonra 2018'de tamamlanacak. Evet, 2018'de su tutmaya başlanacak diyor. Ondan sonra da 131 kilometrelik bir melen şile İsal'i hattıyla şeye kadar geliyor bu. Ömerli rezervuarına kadar geliyor. Yani burası Cumhuriyet Arıtma Tesisi oluyor. Burada arıtıldıktan sonra pompa istasyonundan işte terfi deposundan bu sefer Avrupa yakasına gönderilmek üzere Boğaz'ın altından evet. denizin altındaki şeyden yani toprak parçasından geçirilerek en sonunda Kağıthane Dağıtım Merkezi'ne gidiyor. Oradan da bütün zaten şehre dağıtılıyor. Evet. Şimdi bu e, 131 kilometrelik e, isale hattının geçtiği bölgede... E, ...bunların fotoğraflarını da görmüş olabilir dinleyiciler. E, çok büyük künkler, borular ha, evet, e, evet. döşendi. Ve bu boruların döşenebilmesi için e, büyük alanlar tahrip edildi. Yani... Durban, istersen ben şöyle diyeyim. Ben görmüştüm bunu. <gülüyor> evet. Şile ormanlarında. Içinde... Aynen. 3 metre çapında falan belki daha da bile fazla olabilir. Bu boruların geçebilmesi için neredeyse böyle hani bir yol çalışması Hı -hı. gibi orman tıraşlanmış 50 metre genişliğinde bir yol düşünün. Yani 131 kilometre boyunca uzanıyor. Hı -hı. İçinden e, koca bir cip evet, geçebileceği e, söyleniyor boruların. E, işte böyle bir tarifata yol açıyor. Ama sadece ormanlık alanla ilgili problem yaratmıyor. Evet. Sonuçta burada bu projenin asıl Hedefi, amacı suyu taşımak, yani suyu var olduğu bölgeden almak. Bu suyun alınmış olmasının çevresel maliyetine dönüp baktığımızda çok sayıda şey sayabiliriz, unsur sayabiliriz. Bir derinin suyunun yılda 270 milyon metreküp azaltmaktan bahsediyoruz. Daha ince bir hesapla bir derinin debisini saniyede 9 metreküp azaltan bir işlemden bahsediyoruz. E, bu derin suyunun alındığı e, noktadan itibaren denize döküldüğü noktaya kadar olan bölge e, bundan negatif olarak e, hmm. çevre şartları açısından etkileneceği çok açık. E, denize dökülen su miktarı azaldığı için su ile birlikte denize ulaşan alüyon miktarı düşecek. E, doğal olarak bundan e, bölgedeki balıkçılar etkilenecek. Hmm. Evet. ...suyun alındığı bölgeden itibaren... ...denize ulaştığı noktaya kadar... ...olan suyu yatağı boyunca... ...su eksikliğinden kaynaklanan... ...tarım alanı... E, ...kayıpları oluşacak. E, tarım, bağ ve bahçecilik... ...ve hayvancılık gibi... ...o Hı. bölgedeki insanların... ...geçim kaynağını oluşturan... E, ...ekonomik faaliyetlerde... ...çok ciddi düşüşler olacak. Hı. Evet. Su olmadığında ne yapacak insanlar? Bu faaliyetlerini sürdürebilmek için... E, ...yeraltı sularına başvurmaya evet. başlayacaklar. E, bu ise yeraltı sularının hızla tükenmesine yol açacak. Hı hı. Yeraltı suyu çıkartmak daha maliyetli. Bu aynı zamanda oradaki insanlara ekonomik bir yük oluşturacak. Evet. Daha Sonra... devam edelim. <gülüyor> devam edelim. Bölgede doğal bitki örtüsü yani bitki florası ve aynı zamanda işte hayvan örtüsü, faunası diyelim... E, ...bu melançayı su kayıplarına e, maruz kalacağı için elbette ki bu türlerin de popülasyonlarında azalmalar olacak... E, ...aynı zamanda tabii bu hayvanların yaşadığı habitat da çok büyük ölçüde zarar gördüğü için az önce söyledik hani... Hı hı. ...50 metre genişliğinde koca bir hattan bahsediyoruz, tıraşlanmış orman... ...hem bütünlüğünü bozuyor hem de o alın, olandaki her şeyi yok ediyor... ...şimdi bir de işte bal ormanı yapıyorlar, tamamen başka türler devreye girecek... Hı hı. Yani habitat kaybı, habitatın değişmesi, işte e, hayvanların suya ulaşamaması falan gibi pek çok şey var. Su debisinin azalması bölgedeki buharlaşma ve nem oranlarını, oradaki iklim yapısını yani mikroklimatik özellikleri de olumsuz şekilde etkileyecek. E, bu da zaten ne demek aslında bir kısır döngü melançayı yağışlara bağlı olarak su kazancını kaybetmeye başlayacak diyebiliriz. Çünkü yani hem Hı -hı. iklim değişiyor hem büyük ölçekte hem de mikro ölçekte. E şimdi hep diyoruz biz programlarımızda eğer yağış olmazsa bu melançayında hani baraj neyle dolacak Hı -hı. şimdi orada baraj yapılıyor bitmek üzere baraj. O borulardan ne geçecek hava mı geçecek? Yine bölge ormanlarının su azalmasından olumsuz etkileneceği, olumsuz olarak etkileneceği biliniyor. Bir de deniz suyunun tuzluk oranı değişecek. Çünkü Mellen'in akan suyu Karadeniz'e evet. çok az bir şekilde ulaşacak. Böyle Hı -hı. şeyler var. Yani evet. daha çok şey var da bilemiyoruz. Yani bizim özetleyebileceğimiz Bileceğimiz... kısmı bu miktarı bu yani ama şu e, bunu söylemek mümkün herhalde şimdi suyun boşa akması çok dert edilir hale geldi hı. bir işlevsizlik olarak ifade edilir duruma geldi ama suyun, hı hı. Akması aslında hayat veriyor. çok devamlı e, sağlıyor. E, sağlıyor. E, i̇şte su Karadeniz'e akmadığında e, Karadeniz'in e, deniz ekosisteminde çok ciddi olumsuzluklar yaratacağını kısa bir zaman diliminde görmeye başlayacağız. Evet. Devam edelim müzik arasında. Evet. Şimdi Led Zeppelin'den dinleyelim. Down by the Seaside. Evet, su hakkındayız ve Led Zeppelin'den Down by the Hillside dinledik. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Melen Projesi ile ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Şimdi Melen Projesi zaten yeterince büyük bir proje. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de şey diyorlar toprağın altından su üstünden de bal akıtacağız diye işte üç tane bu e, boruların geçtiği yerdeki toprağın üzerine bal ormanı yapmaktan bahsediyorlar. Biz de o konuyu biraz masaya yatıralım dedik. ...bu bölümde ondan bahsedeceğiz birazcık. Hadi. Evet. Şimdi... E, ...Melen projesinin muhtelif etkilerinden konuştuk. Ama... E, ...Melen projesinin yapılma hedefi... ...yapılma gerekçesi... ...kamuoyuna Hı. şöyle açıklanıyor. Kuraklığa çözüm oluşturmak için. Evet. <gülüyor> Alak, evet Hı -hı. Çözüm oluşturmak için yapıyoruz deniyor. Şimdi farkındayız. Bugünlerde... ...havalar çok soğuk değil... Aralık ayındayız Hı -hı. ama e, iki gün öncesine kadar e, yaz gibiydi. Yaz gibiydi. Evet, aynen. E, öyle bir durumdaydık. E, bu iklim değişikliğinden bağlantılı bir durum. Hı -hı. E, ama işte iklim değişikliği deyince aklımıza sadece kuraklık gelmemeli tabii. Şimdi kuraklık diyorlar suyun eksikliğinden bahsediyorlar ve dolayısıyla İstanbul gibi böyle sürekli nüfusu artan bir... Şehre su sağlamak için hep İstanbul'un dışındaki dış kaynaklara bakılıyor. Bu geçici i̇şte bir Melen'de çözüm. İşte onlardan bir tanesi. Evet de. yani bu çözüm olmaz mı? Evet. E, Hı -hı. 2014 yılındaki kuraklığı Hı -hı. hatırlıyoruz. E, o dönemdeki uyguladıkları çözüm de Sakarya'nın suyunu evet. almak Hı -hı. olmuştu. Şimdi e, bir kuraklıkla karşılaşacağımızı e, yetkililer de Hı -hı. E, biliyor, farkında. Bunu yine e, böyle büyük projelerle geçici olarak çözmeye çalışıyorlar. Melen suyunu taşıyacaklar. E, ve biz bir süre daha e, susuz kalmaktan e, kurtulacağız. Ama kalıcı bir çözüm olmadığını ifade etmek gerekiyor. E, şimdi bu son e, yağmursuz dönem kaygılandırması gerekiyor. Evet. E, çok iyi bir durumda değiliz. Yani kış yağışları gerçekleşmez ve yaz dönem hiç e, soğuklar hmm. e, olmazsa eğer yani kar Yağışı da olmazsa, evet. olmazsa ee, önümüzdeki yaz sıkıntılı e, günler e, geçirebiliriz ki e, elimizde bir e, harita var. Evet. Ee, bu meteoroloji kuraklık haritası. Evet, meteoroloji evet. genel müdürlüğünün e, Aralık 2015 Kasım 2017 döneminde yani 24 aylık e, döneminin e, hı hı. kuraklık haritası. Haritası evet. hı hı. E, ve o harita e, çok. E, ...ne derler? Yani Ürkütücü. Aslında, evet Diyelim. <gülüyor> Ürkütücü. Çünkü olağanüstü kurak, şi çok şiddetli kurak... ...şiddetli kurak ve orta kuraklığı da dahil ettiğimiz hmm. e, bölgeler... E, ...Türkiye Yüz Ölçümünün üçte... E, ya şöyle diyebiliriz, yarısı neredeyse. Evet. Neredeyse yarısını, yarısını hafif kurak da katarsak. Evet. evet, yani bazı bölgeler olağanüstü e, kurak... Evet. E, örneğin Kars, Erzurum, Ağrı Üç ilin kesişim Hı. noktasını Orta bölgesini e, gözünüzde Hı. Canlandıracak olursanız Doğu e, Evet, evet. E, evet. Çok Orada ciddi Hı. bir kuraklık var Yine Kahramanmaraş Adıyaman, Şanlıurfa <gülüyor> Malatya yine. E, Malatya arası Hı. Çok ciddi e, olağanüstü kurak Hı. Antalya, Muğla e, Tekirdağ Evet. Bu bölgelerde... da bile olması çok enteresan bir Evet ve bunların Kırşehir. etrafı evet. yani bu söylediğimiz <gülüyor> e, bölge illerin etra e, şey kesişim yerleri e, ve bunların etrafı e, orta kuraklığa kadar gidiyor. Yani Hı -hı. işte az önce Akgün'de ifade ettiği gibi Türkiye'nin yarısında Hı -hı. bahsediyoruz kurak. Evet. E, bazı bölgelerde ise olağanüstü nemli diyoruz yani e, mor rengin artık e, yer aldığı bölgeler Trabzon Rize oralarda da sık sık e, bu bölgelerde sel heyelanları e, duyar haldeyiz. Yani evet, tablo... Şimdi bir de şey var Nurhan yani oraların daha görece nemli olmalarının nedeni geçen bahar ve yaz aylarında gerçekleşmiş aşırı iklim olayları yani yağışlar hı hı. aslında daha da düşük büyük ihtimalle onlar. Evet yani özet itibariyle lazım. şunu söylemek lazım. Melen projesi kuraklığa, susuzluğa e, nihai bir çözüm oluşturamaz. Çünkü evet. iklim değişikliği e, söz konusu, iklim değişikliği e, var. E, bu anlamıyla Melen'de... Hmm. Ee, yakın bir zaman diliminde susuz kalabilir. Evet. Ee, daha kalıcı çözümler üretmek lazım kuraklığa karşı. Ee, bunu da her seferinde söylüyoruz aslında her programda dile getirmeye çalışıyoruz. Aslında iklim değişikliğine karşı mücadele etmek gerekiyor. Evet. Onu yaratan sebeplerle uğraşmak lazım böyle çözümlerle. Evet. Çözümler Yoksa mi? yerin altından su üstünden bal akıtacağız <gülüyor> şeyi bir gerçekliğe tekabül etmiyor projeler. Evet. Yani çıkış noktasına baktık ee, ne için yapılıyor bu o, proje ona bir çözüm oluşturmayacağını hatta çözüm oluşturmamakla birlikte aynı zamanda bu kuraklık ve e, susuzluk problemini başka şehirlere de yayacağını bunun ötesinde işte ormanı yok edeceğini falan e, söylemek istedik sizlerle paylaşmak istedik. O böyle çok e, şiirvari anlatımlarda ne kadar maskelenmek istenirse istersin gerçeklik bu <gülüyor> maalesef. Peki su hakkından bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.